Üçüncü kısım İrhasattan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın veladeti hengamında vücuda gelen harikalardır ve hadiselerdir. O hadiseler onun veladetiyle alakadar bir surette vücuda gelmiş. Hem bi'setten evvel bazı hadiseler var ki doğrudan doğruya birer mucizesidir.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 o nur, maşrık ve magribi bize aydınlattırdı. İkincisi, o gece Kâbe'deki sanemlerin çoğu başaşağı düşmüş. Üçüncüsü, meşhur kisranın eyvanı, yani sarayı meşhuresi, o gece sallanıp inşikak etmesi ve on dört şerefesinin düşmesidir. Dördüncüsü, savenin takdis edilen küçük denizinin, o gecede yere batması ve İstarabatta bin senedir daima işar edilen yanan ve sönmeyen Mecusilerin mabut ittihaz ettikleri ateşin veladet gecesinde sönmesi. İşte şu 3 4 hadise işarettir ki o yeni dünyaya gelen zat ateşperestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak izn ilahi ile olmayan şeylerin takdisini men edecektir. Beşincisi Çendan Veladet gecesinde değil, fakat veladete pek yakın olduğu cihetle o hadiseler de İrhâsat-ı Ahmediye'dir ki aleyhisselam, sureyi i Elemtera Keyfe Görmedin mi Rabbinin fil ashabına ne yaptığını? Nasıl kat'i ile beyan edilen vakayı fildir ki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 Halime ve Halime'nin zevcenin şehadetleriyle güneşten rahatsız olmamak için çok defa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler ve halka söylemişler. Ve o vaka sıhhatle şöhret bulmuş. Hem Şam tarafına 12 yaşındayken gittiği vakit bahî Rahib'in şahadetiyle bir parça bulut Resul-i Ekrem ve vesselamın başına gölge ettiğini görmüş ve göstermiş. Hem yine bir isetten evvel Resul-i Ekrem ve vesselam, bir defa Hatice-i Kübra'nın Meysere ismindeki hizmetkarıyla ticaretten geldiği zaman, Hatice-i Kübra, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın başında iki meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş. Kendi hizmetkarı olan Meysere'ye demiş, Meysere dahi Hatice-i Kübra'ya demiş, ''Bütün seferimizde ben öyle görüyordum.'' Yedincisi, nakli sahih ile sabittir ki, Rasul Ekmalı sallatu ve selam, bir setten evvel bir ağacın altında oturdu. O yer kuruydu, birden yeşillendi. Ağacın dalları onun başı üzerine eğilip kıvrılarak gölge yapmıştır. Sekizincisi, Rasul Ekmalı sallatu ve selam ufakken, Ebu Talib'in evinde kalıyordu. Ebu Talip çoluk ve çocuğuyla onunla beraber yerlerse karınları doyardı. Ne vakit o zat yemekte bulunmazsa tok olmuyorlardı. Şu hadise hem meşhurdur hem kat'idir. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş. Hiçbir vakit Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi. Ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde. Dokuzuncusu, murdiası olan Halime-i Sadiye'nin malında, ve keçilerinin sütünde, kabilesinin hilafına olarak çok bereketi ve ziyade olmasıdır. Bu vaka hem meşhurdur hem kat'idir. Hem sinek onu taciz etmezdi, onun cesedi mübarekine ve libasına konmazdı. Nasıl ki evladından olan Seyyid abdülkadir Geylani Kutlise Sirruh dahi ceddinden o hali ırsiyet almıştı, sinek ona da konmazdı. Onuncusu, Resul-i İkram ve vesselam dünyaya geldikten sonra, bahusus veladet gecesinde yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır ki, şu hadise 15. sözde katiyen bürhanlarıyla ispat ettiğimiz üzere, şu yıldızların sukutu, şeyatîn ve cinlerin gaybi haberlerden kesilmesine alamet ve işarettir. İşte madem Resul-i İkram ve vesselam, Vahiyle dünyaya çıktı. Elbette yarım yamalak ve yalanlarla karışık. Kahinlerin ve gayipten haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına set çekmek lazımdır ki vahye bir şüphe iras etmesinler ve vahye benzemesin. Evet, bir setten evvel kahinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara hatime çekti. Hatta çok kahinler imana geldiler. Çünkü daha cinler taifesinden olan muhbirlerini bulamadılar. Demek Kur'an hatime çekmişti. İşte eski zaman kahinleri gibi, şimdi de medyumlar suretinde yine bir nevi kahinlik Avrupa'da ispirtizmacıların içlerinde baş göstermiş. Her neyse. Elhasıl, Resul i Ekrem ve selamın nübüvvetinden evvel nübüvvetini tasdik ettiren ve tasdik eden, Pek çok vakalar, pek çok zatlar zahir olmuşlar. Evet, dünyaya manen reis olacak haşiye. Evet, sultanı levlâ kelevlâk öyle bir reistir ki 1350 senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra her bir asırda la akal 350 milyon tebası ve rayeti vardır. Küreyi i arzın yarısını bayrağı altına almış ve tebası kemali teslimiyetle ona her gün salatü selamla tecdidi biat ederek emirlerine itaat ederler. Evet. Dünyaya manen reis olacak ve dünyanın manevi şeklini değiştirecek ve dünyayı ahirete mezra yapacak ve dünyanın mahlukatının kıymetlerini ilan edecek. Ve cin ve inse saadeti ebediyeye yol gösterecek. Ve fani cin ve insi idam-ı ebediden kurtaracak. Ve dünyanın hikmet-i hilkatini ve tılsım-ı muğlakını ve muammasını açacak. Ve Halık-ı kainatın makasıdını bilecek ve bildirecek. Ve o Halık'ı tanıyıp umuma tanıttıracak bir zat, elbette o daha gelmeden her şey, her nev, her taife, onun geleceğini sevecek ve bekleyecek ve hüsnü istikbar edecek ve alkışlayacak ve Halika tarafından bildirilirse O da bildirecek. Nasıl ki sabık işaretlerde ve misallerde gördük ki her bir nev-i mahlukat onu hüsnü istikbar ediyor gibi mucizatını gösteriyorlar. Mucize lisanı ile nübüvvetini tasdik ediyorlar. 17. İşaret Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani onda ihtima etmiş ahlak-ı aliyedir ki her bir hasrette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar. Hatta şecaat kahramanı Hazreti Ali mükerreren diyordu. Harbin dehşetlendiği vakit biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına iltica edip tahassün ediyorduk. Ve hakeza. Bütün ahlak-ı hamidede en yüksek ve yetişilemeyecek bir dereceye malikti. Şu mucize-i ekberi Allame-i Magrib Kadı İyaz'ın şifayı şerifine havale ediyoruz. El-Hak o zat, o mucize-i ahlak-ı hamideyi,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 hem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mütevatir ve kat'i bir mucizeyi kübrası şakk kamerdir. Evet şu inşikak kamer, çok tariklerle mütevatir bir surette İbni Mes'ud, İbni Abbas, İbni Ömer, i̇mam Ali, Enes, Huzeyfe gibi pek çok eazım-ı sahabeden müteaddit tariklerle haber verilmekle beraber nas Kur'an'la اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرِ O saat kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Kamer bir ayeti o mucize-i kübrayı âleme ilan etmiştir. O zamanın inatçı Kureyş müşrikleri şu ayetin verdiği habere karşı inkarla mukabele etmemişler. Belki yalnız sihirdir demişler. Demek kafirlerce dahi kamerin inşikakı kat'idir. Şu mucize-i kübrayı Şakkı Kamer'e dair yazdığımız 31. söze zeyr olan Şakkı Kamer risalesine havale ederiz. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nasıl ki arz ahalisine İnşikaqu Kamer mucizesini göstermiş, öyle de semavat ahalisine Miraç mucizeyi i ekberini göstermiştir. İşte Miraç denilen şu mucize-i azamı 31. söz olan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 hasıl olan bir mucizeyi bahsedeceğiz. Şöyle ki, Miraç gecesinin sabahında, miracını Kureyş'e haber verdi. Kureyş tekzip etti. Dediler, eğer Beytül Makdis'e gitmişsen, Beytül Makdis'in kapılarını ve duvarlarını ve ahvalini bize tarif et. Resul-i Ekrem ve vesselam ferman ediyor ki, Fakuribet kurbata ma kuribt mislhehu? Kutu, "Kâl" fırâfâhû Allahû li. Anzur ilayhi fna'âtthu ve ana anzur ilayhi. Yani, onların teksiplerinden ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hatta öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Birden cenab ı Hak Beytül Maktisi bana gösterdi. Ben de Beytül Maktise bakıyorum. Birer birer her şeyi tarif ediyordum. İşte o vakit Kureyş baktılar ki Makdis'ten doğru ve tam haber veriyor. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Kureyş'e demiş ki Yolda giderken sizin bir kafilenizi gördüm. Kafileniz yarın filan vakitte gelecek. Sonra o vakit kafileye muntazır kaldılar. Kafile bir saat teehür etmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ihbarı doğru çıkmak için ehli tahkikın tasdikıyla güneş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 Böyle bir zatı tasdik etmeyen ve emrini tutmayanın ne derece bedbaht olduğunu ve onu tasdik edip emrine ''Semi'nâ <Sessizlik> ve <Sessizlik> ''İşittik ve itaat ettik'' diyenlerin ne kadar bahtiyar olduklarını anla. Elhamdülillahi alel vel İman ve İslam nimetinden dolayı Allah'a hamdolsun de. 18. işaret, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın en büyük ve ebedi ve yüzer delail-i nübüvveti cami ve kırk ile icazı ispat edilmiş bir mucizesi dahi Kur'an-ı Hakim'dir. İşte şu mucize-i ekberin beyanına dair 25. söz takriben 150 sayfede kırk vecihi icazını icmalen beyan ve ispat etmiştir. Öyleyse şu mahzen-i mucizat olan mucize-i azamı o söze havale ederek yalnız iki-üç nükteyi beyan edeceğiz. Birinci nükte Eğer denilse icazı Kur'an belagattedir. Halbuki umum tabakatın hakları var ki icazında hisseleri bulunsun. Halbuki belagatteki icazı binde ancak bir muhakkik alim anlayabilir. el cevap. Kur'an-ı Hakîm'in her tabakaya karşı bir nevi icazı vardır ve bir tarzda icazının vücudunu ihsas eder. Mesela ehl-i belagat ve fesahat tabakasına karşı harikulade belagattaki icazını gösterir ve ehl-i şiir ve hitabet tabakasına karşı garip, güzel, yüksek üslubu u bedî'in icazını gösterir. O üslub herkesin hoşuna gittiği halde kimse taklit edemiyor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 ve hadisatı ümemiz salife ve ahval ve vakıatı istikbaliye ve berzahiye ve uhreviyedeki icazını gösterir. Ve timaiyatı beşeriye uleması ve ehli siyaset tabakasına karşı, Kur'an’ın desatiri kutsiyesindeki icazını gösterir. Evet o Kur'an’dan çıkan şeriatı Kübra, o sırrı icazı gösterir. Hem marifi ilahiye, ve hakaiqa kevniyede tevekkül eden tabakaya karşı Kur'an'daki hakaiqa kutsiyeyi ilahiyedeki icazı gösterir veya icazın vücudunu ihsas eder ve ehli tarikat ve velayete karşı Kur'an bir deniz gibi daima temevvüçte olan ayatının esrarındaki icazını gösterir ve hakeza 40 tabakadan her tabakaya karşı bir pencere açar icazını gösterir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 hem hıfza çalışan çocukların tabakasına karşı dahi Kur'an-ı Hakim, on nazik, zayıf, basit ve bir sahife kitabı hıfzında tutamayan o çocukların küçük kafalarında, o büyük Kur'an ve çok yerlerinde iltibaz ve müşeveşiyete sebebiyet veren birbirine benzeyen ayetlerin ve cümlelerin ile beraber, kemal-i suhuletle, kolaylıkla o çocukların hafızalarında yerleşmesi suretinde,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 İcazını gösterir Veya icazının vücudunu İhsas eder Kimseyi mahrum bırakmaz Hatta yalnız gözü Bulunan Haşiye 2 Yalnız gözü bulunan Kulaksız, kalpsiz tabakasına Karşı veçh-i icazı Burada gayet mücmel ve muhtasar Ve nakıs kalmıştır Fakat bu veçh-i icazı 29. ve 30. Mektuplarda Haşiyecik, gayet parlak ve nurani ve zahir ve bahir gösterilmiştir. Haşiyecik, 30. mektup pek parlak tasavvur ve niyet edilmişti fakat yerini başkasına işaretül icaza verdi, kendisi meydana çıkmadı. Hatta körler de görebilir. O veci icazı gösterecek bir Kur'an yazdırdık. İnşallah tab edilecek Herkeste o güzel veci görecektir. Hatta yalnız gözü bulunan, kulaksız, kalpsiz, ilimsiz tabakasına karşı da Kur'an'ın bir nevi alamet i'cazı vardır. Şöyle ki, Hafız Osman hattıyla ve basmasıyla olan Kur'an-ı mucizül beyanın yazılan kelimeleri birbirine bakıyor. Mesela sure-i Kehf'te "ve âmenuhum Ashab-ı Kehf'in sekizincileri köpekleridir. Kehf 22, kelimesi altında yapraklar derinse, Sure-i Fatır'daki Kıdmîr'in, ashab Kehf'in köpeklerinin adı Kıdmîr'dir, Fatır 13, kelimesi az bir inhirafla görünecek ve o kelbin ismi de anlaşılacak. Ve Sure-i Yasin'de iki defa Muhdarûn, hazır kılınanlar, Yasin 32, 53, 75 Birbiri üstüne Ve Saffat'taki Muhdarin Hazır kılınanlar Saffat 57 ve Muhdarun Hazır kılınanlar Saffat 158 Hem birbirine Hem onlara bakıyor. Biri delinse ötekiler Az bir inhirafla görünecek. Mesela Sure-i Sebe'nin Ahirinde Sure-i Fatır'ın evvelindeki iki, mesne, ikişer, sebek 46, fatır 1, birbirine bakar. Bütün Kur'an'da yalnız üç, mesne, dan, yani yani, ikişerden, ikisi birbirine bakmaları tesadüfi olamaz. Ve bunların emsali pek çoktur. Hatta bir kelime 5-6 yerde yapraklar arkasında,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 ve uzun surelerinin her bir sayfasında lafzullah pek bedii bir tarzda tekrar edilmiş. Agreben ya 5 ya altı ya 7 ya 8 ya 9 ya 11 adet tekrarla beraber bir yaprağın iki yüzünde ve karşı karşıya gelen sayfede güzel ve manidar bir münasebeti adediye gösterir. Haşiye 1 2 3 4 Aşiye 1 hem ehli zikir ve münacaata karşı Kur'an'ın zinetli ve kafiyeli lafzı ve fesahatli sanatlı üslubu ve nazarı kendine çevirecek belagatin mezayası çok olmakla beraber ulvi ciddiyeti ve ilahi huzuru ve cemiyet hatırı veriyor. İhlal etmiyor. Halbuki o çeşit mezayayı fesahat ve sanatı lafzıye ve nazım ve kafiye ciddiyeti ihlal eder. Zarafeti işmam ediyor, huzuru bozar, nazarı dağıtır. Hatta münacatın en latifi ve en ciddisi ve en ulvi nazımlı ve Mısır'ın kahdu galasının sebebi ref'i olan İmam-ı Şafii'nin meşhur bir münacatını çok defa okuyordum. Gördüm ki nazımlı kafiyeli olduğu için münacatın ulvi ciddiyetini ihlal eder. 8-9 senedir virdimdir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 Haşiye 2. Kur'an-ı Mucizü'l Beyan'ın manevi bir sırrı icazı şudur ki Kur'an ismi azama mazhar olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın pek büyük ve pek parlak dereceyi imanını ifade ediyor. Hem mukaddes bir harita gibi alemi ahiretin ve alemi rububiyetin yüksek hakikatlerini beyan eden, gayet büyük ve geniş ve ali olan hak dininin mertebey-i ulviyesini fıtrî bir tarzda ifade ediyor, ders veriyor hem halik-ı kainatın umum mevcudatın Rabbi cihetinde hadsiz izzet ve haşmetiyle ile ifade ediyor. Elbette bu suretteki ifadeyi Furkana ve bu tarzdaki beyanı Kur'an'a karşı kul le inictema'atil insu vel cinnu ala ayyetu bi misli hada'l kur'an la yetuna bi mislihi. Siriyle bütün akıl beşeriye ittihat etse bir tek akıl olsa dahi karşısına çıkamaz muaraza edemez. Süreyya yıldızı nerede, o nerede? Arasında o kadar fark var. Çünkü şu üç esas noktayı nazarında katiyen kabili taklit değildir ve tanzir edilemez. Haşiye 3 Kur'an-ı Hakim'in umum sahifeleri ahirinde ayet tamam oluyor. Güzel bir kafiye ile nihayeti hitam buluyor. Bunun sırrı şudur ki en büyük ayet olan müdayene ayeti, sayfeler için sureyi ihlas ve Kevser satırlar için bir vahidi kıyasi ittihaz edirdiğinden Kur'an-ı Hakimin bu güzel meziyeti ve icaz alameti görülüyor. Ahia 4 Bu makamın bu mephasında gayet ehemmiyetli ve haşmetli ve büyük ve Risale-i Nur'un muvaffakiyeti noktasında gayet zinetli ve sevimli ve müşevvik kerametin pek az ve cüz'i vaziyet ve kısacık numunelerine ve küçücük emarelerine acelelik belasıyla iktifa edilmiş. Halbuki o büyük hakikat ve o sevimli kerametse, ise, tevafuk ile beş altı nebileriyle Risale-i Nur'un bir silsile-i kerametini ve Kur'an'ın göze görünen bir nevi lemeatını ve Rumuzat-ı Gaybiyenin bir menba-ı teşkil ediyor. Sonradan Kur'an'da lafzullahın tevafukundan çıkan bir lema icazı gösteren yıldızla bir Kur'an yazdırıldı. Hem Rumuzatı Semaniye namındaki 8 küçük risaleler, Hurufatı Kur'aniyenin tevafukatından çıkan münasebet-i latife ve İşaratu Gaybiyelerinin beyanında telif edildi. Hem Risale-i Nuru tevafuk sırrıyla tasdik ve takdir ve tahsin eden Kerameti Gavsiye ve üç Kerameti Aleviye ve işaret-i Kur'aniye namındaki beş adet risaleler yazıldı. Demek Mucizat-ı Ahmediye'nin telifinde o büyük hakikat icmalen hissedilmiş. İkinci Nükte Hazreti Musa aleyhisselamın zamanında sihrin revacı olduğundan, mühim mucizatı ona benzer bir tarzda geldiği ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın zamanında ilmi tıp revaçta olduğundan mucizatının galibi o cinsten geldiği gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi zamanında Ceziret-ül Arap'ta en ziyade revaçta dört şeydi. Birincisi belagat ve fesahat. İkincisi şiir ve hitabet. Üçüncüsü kahinlik ve gayipten haber vermek Dördüncüsü hadisat-ı maziyeyi ve vakıat-ı kevniyeyi bilmekti. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan geldiği zaman bu dört nevi malumat sahiplerine karşı meydan okudu. Başta ehli i belagate birden diz çöktürdü. Hayretle Kur'an'ı dinlediler. İkincisi ehli şiir ve hitabet, yani muntazam nutuk okuyan ve güzel şiir söyleyenlere karşı öyle bir hayret verdi ki, parmaklarını ısırttı. Altunla yazılan en güzel şiirlerini ve Kabe duvarlarına medarı iftar için asılan meşhur muallakat-ı sebalarını indirtti, kıymetten düşürdü. Hem gayipten haber veren kahinleri ve sahirleri susturdu. Onların gaybi haberlerini onlara unutturdu. Cinlilerini tard ettirdi, kahinliğe hatime çektirdi. Hem ümeme salifenin vekayesine ve hadisata alemin ahvaline vakıf olanları hurafattan ve yalandan kurtarıp hakiki hadisata maziyeyi ve nurlu olan vekayi alemi onlara ders verdi. İşte bu dört tabaka Kur'an'a karşı kemale hayret ve hürmetle onun önüne diz çökerek şakir oldular. Hiçbirisi hiçbir vakit bir tek sureyle muarazaya kalkışamadılar. Eğer denilse nasıl biliyoruz ki kimse muaraza edemedi?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 Hiç birisinde müseirmeyi kezabın birkaç fıkrasından başka yoktur. Halbuki Kur'an Hakim 23 sene mütemma diyen damarlara dokunduracak ve inadı tahrik edecek bir tarzda meydan okudu ve derdi ki, şu Kur'anın Muhammedül Emim gibi bir ümmiden nazirini yapınız ve gösteriniz. Haydi bunu yapamıyorsunuz, o zat ümmi olmasın, gayet alim ve katip olsun.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 Kısa bir sure olsun nazirine getiriniz. Yoksa din, can, mal, iyalleriniz dünyada da, ahirette de tehlikeye düşecektir. İşte sekiz tabakada, İlzam suretinde Kur'an-ı Hakim 23 senede değil, belki 1300 senede bütün ins ve cinne karşı bu meydanı okumuş ve okuyor. Halbuki evvelki zamanda o kafirler,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 Kur'andaki letaif-i belagat ve meziyay-ı meani kudreti beşerin fevkindedir. İkinci mercuh mezhep odur ki Kur'an'ın bir suresine muhareze kudreti beşer dahilindedir. Fakat Cenâb-ı Hak mucizeyi Ahmed'i Aleyhisselam olarak men etmiş. Nasıl ki bir adam ayağa kalkabilir. Fakat esere mucize olarak bir nebi dese ki sen kalkamayacaksın, o da kalkamazsa mucize olur.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 Muarazaya ağızlarını açamazlar. Ağızlarını açsalar da izni ilahi olmazsa kelimeyi çıkaramazlar. Ama mesebi racih ve ekser olan mezheb evvele göre dahi, o ulemanın beyan ettiği fikrin şöyle bir ince veçi vardır ki, Kur'an-ı Hakim'in cümleleri, kelimeleri birbirine bakar. Bazı olur bir kelime on yere bakar. Onda on nükte-i belagat, on münasebet bulunuyor. Nasıl ki i̇şarat İcaz namındaki tefsirde, Fatiha'nın bazı cümleleri içinde ve Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fih Elif Lam Mim işte o kitap, kendisinde hiç şüphe yoktur. Bakara bir iki cümleleri içinde şu nüktelerden bazı numuneleri göstermişiz. Mesela nasıl ki münakkaş bir sarayda, müteaddit muhtelif nakışların düğümü hükmünde bir taşı, bütün nakışlara bakacak bir yerde yerleştirmek, bütün o duvarı nükuşuyla bilmeye mütevakkıftır, hem nasıl ki insanın başındaki göz bebeğini yerinde yerleştirmek, bütün cesedin münasebatını ve vezaife acibesini ve gözün o vezaife karşı vaziyetini bilmekle oluyor, öyle de ehli hakikatin çok ileri giden bir kısmı Kur'an'ın kelimatında pek çok münasebatı vs. ayetlere, cümlelere bakan vücuhları alakaları göstermişler. Hususan ulemayı ilmi huruf daha ileri gidip, bir harfi Kur'an'da bir sahife kadar esrarı ehline beyan ederek ispat etmişler. Hem madem halik Külli Şey'in kelamıdır, her bir kelimesi kalp ve çekirdek hükmüne geçebilir.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 Üçüncü nükte, Kur'an-ı mucizül beyanın hülasatül hülasa bir icmal mahiyeti için bir vakit Arabi ibare ile bir tefekkür-ü hakikiyi Cenab-ı Hak benim kalbime ihsan etmişti. Şimdi aynen o tefekkürü Arabi olarak yazacağız, sonra manasını beyan edeceğiz. İşte! سبحان من شهد على وحدانيته وصرح بأوصاف جماله وجلاله وكماله القرآن الحكيم المنور جهاته الست الحاوي لسر إجماع كل كتب الأنبياء والأولياء والموحدين المختلفين في الأعصار والمشارب والمسالك المتفقين بقلوبهم وعقولهم على تصديق أساسات القرآن وكليات أحكامه على وجه الإجمال وهو محض الوحي بإجماع المنزل والمنزل, والمنزل عليه وعين الهداية بالبداهة ومعدن أنوار الإيمان بالضرورة ومجمع الحقائق باليقين وموصل إلى السعادة بالعيان وذو أثمار الكاملين بالمشاهدة ومقبول الملك والإنس والجان بالحدث الصادق من تفاريق الأمارات والمؤيد بالدلائل العقلية باتفاق العقلاء الكاملين والمصدق من جهة الفطرة السليمة بشهادة إطمئنان الوجدان والمعجزة الأبدية الباقي وجه إعجازه على مر الزمان بالمشاهدة والمنبسط دائرة إرشاده من الملأ الأعلى إلى مكتب الصبيان يستفيد من عين درس الملائكة مع الصبيين وكذا وكذا هو ذو البصر المطلق يرى الأشياء بكمال الوضوح والظهور ويحيط بها ويقلب العالم في يده ويعرفه لنا كما يقلب صانع الساعة الساعة في كفه ويعرف للناس فهذا القرآن العظيم الشان هو الذي يقول مكرراً الله لا إله إلا هو فاعلم أنه لا إله إلا الله işte şu Tefekkür Arabi'nin tercümesi ve meâl-i şudur ki: Yani Kur'an-ı mucizül beyanın altı ciheti parlaktır ve nurludur. Evham ve şübehat içine giremez. Çünkü arkası arşa dayanıyor. O cihette nuru vahiy var. Önünde ve hedefinde saadet-i var. Ebede ahirete el atmış cennet ve saadet nuru var. Üstünde sikkey-i icaz parlıyor. Altında bürhan ve delil direkleri var. İçi halis hidayet. Sağı اَفَلَا يَعْقِلُونَ Akıllarını kullanmıyorlar mı? Yasin 68'lerle Ukulu istintakla Sadak'te dedirtiyor. Solunda kalplere ezvâk ruhani vermekle vicdanları istişhad ederek barek Allah dediren Kur'an-ı Mucizül Beyana hangi köşeden hangi cihetten evham ve şübehatın hırsızları girebilir. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan, asırları, meşrepleri, meslekleri muhtelif olan enbiyanın, evliyanın, muvahhidinin kitaplarının sırrı icmaını camidir. Yani bütün o ehli kalp ve akıl, Kur'an-ı Hakîm'in mücmel ahkamını ve esasatını tasdik eder bir surette o esasatı kitaplarında zikredip kabul etmişler. Demek onlar Kur'an şecere-i kökleri hükmündedirler. Hem Kur'an-ı Hakim vahya istinad ediyor ve vahidir. Çünkü Kur'an'ı nazil eden Zat-ı Zülcelal, mucizat-ı Ahmediye aleyhisselamla Kur'an vahiy olduğunu gösterir, ispat eder. Ve nazil olan Kur'an dahi üstündeki icazla gösterir ki arştan geliyor ve münzel aleyh olan Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın vahiydeki telaşı ve nüzûl-i vahiy vaktindeki vaziyeti bihuşu ve herkesten ziyade Kur'an'a karşı ihlas ve hürmeti gösteriyor ki vahiy olup ezelden geliyor. Ona misafir oluyor. Hem o Kur'an bilbedâhe mahz mahzı hidayettir. Çünkü onun muhalifi Bil müşahede küfrün dalaletidir. Hem biz zarure Kur'an, envarı imaniyenin İmaniyenin madenidir. Elbette envarı imaniyenin aksi zulümattır. Çok sözlerde bunu kat'i olarak ispat etmişiz. Hem Kur'an, bil yakın, hakaikın mecmu'udur. Hayalat ve hurafat içine giremez. Teşkil ettiği hakikatli alemi İslamiyet, izhar ettiği esaslı şeriat, ve gösterdiği âli kemalatın şahadetiyle alemi gayba ait olan bahislerinde dahi alemi şahadetteki bahisleri gibi aynı hakik olduğunu ve içinde hilaf bulunmadığını ispat eder. Hem Kur'an bilayan ve şüphesiz saadeti dairesine isal eder, beşeri ona sevk eder. Kimin şüphesi varsa bir defa Kur'anı okusun ve dinlesin ne diyor. Hem Kur'an'ın verdiği meyveler hem mükemmeldir, hem hayattardır. Öyleyse Kur'an ağacının kökü hakikattardır, hayattardır. Çünkü meyvenin hayatı ağacın hayatına delalet eder. İşte bak, her asırda ne kadar asfiya ve evliya gibi mükemmel ve Kamil zîh hayat ve Zi nur meyveler vermiş. Hem hatsiz müteferrik emarelerden neşehet eden bir hads ve kanaatle Kur'an, hem ins, hem cin, hem meleğin makbulü ve mergubudur ki okunduğu vakit onlar iştiyakla pervane gibi etrafına toplanıyorlar. Hem Kur'an vahiy olmakla beraber delail-i akliye ile teyit ve tahkim edilmiş. Evet, Kamil Ukala'nın ittifakı buna şahittir. Başta ulemai ilmi kelamın allameleri ve i̇bn Sina, i̇bn Rüşd gibi felsefenin dahileri müttefikan, Esasatı Kur'aniyeyi usulleriyle, delilleriyle ispat etmişler. Hem Kur'an, fıtrat-ı selime cihetiyle musaddaktır. Eğer bir arıza ve bir maraz olmazsa, her bir fıtrat-ı selime onu tasdik eder. Çünkü itminanı vicdan ve istirahati kalp onun envarıyla olur. Demek fıtrat-ı selime, vicdanın itminanı şehadetiyle onu tasdik ediyor. Evet, fıtrat, lisan-ı haliyle Kur'an'a der. Fıtratımızın kemali sensiz olamaz. Şu hakikati çok yerlerde ispat etmişiz. Hem Kur'an, bil müşahede ve bil bedahe, ebedi ve daimi bir mucizedir. Her vakit icazını gösterir. Sair mucizat gibi sönmez, vakti bitmez, ebedidir. Hem Kur'an'ın mertebeyi irşadında öyle bir genişlik var ki, bir tek dersinde Hazreti Cibril aleyhisselam bir tıflı nevresiyle omuz omuza o dersi dinler hisselerini alırlar. Ve İbn Sina gibi en dahi feylesof, en âmi bir ehli kıraatla diz dize aynı dersi okurlar derslerini alırlar. Hatta bazen olur ki o âmi adam. Kuvvet ve saffeti iman cihetiyle İbn Sina'dan daha ziyade istifade eder. Hem Kur'an'ın içinde öyle bir göz var ki bütün kainatı görür, ihata eder. Ve bir kitabın sayfaları gibi kainatı göz önünde tutar. Tabakatını ve alemlerini beyan eder. Bir saatin sanatkarı nasıl saatini çevirir, açar, gösterir, tarif eder? Kur'an dahi elinde kainatı tutmuş öyle yapıyor. İşte şöyle bir Kur'an-ı ki, şandır ki: Fe'alem ennehû lâ ilâhe Bil Bilki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed 19. Der vahdaniyeti ilan eder. Allahumme ec'alil Kur'an lenâ fid-dünyâ karînen ve fil-kabri mûnisa. وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار ستر وحجابا وفي الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم نذر قلوبنا وقبورنا بنور الإيمان والقرآن ونذر برهان القرآن بحق وبحرمة من أنزل عليه القرآن عليه وعلى Salatu alihissalatu vesselamu minarrahmanilhannan amin Allah'ım Kur'an'ı bizim için dünyada yoldaş kabirde candaş kıyamette şefaatçi sırat köprüsünde nur cehennem ateşine karşı örtü ve perde cennette arkadaş ve bütün hayırlı işlere götüren rehber ve önder eyle Allah'ım kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Kur'an'ın bürhanını parlat. Bunu Kur'an ve kendisine Kur'an indirilen zat hürmetine lütfet. Ona ve âline Rahman ve Hannan olan Allah'tan salat ve selam olsun. Amin. 19. nükteli işaret. Sabık işaretlerde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hakk'ın Rasulü olduğu gayet katî ve şüphesiz bir surette ispat edildi. İşte Risaleti binler delaili i kat'iye ile sabit olan Muhammed-i Arabi ve vesselam, vahdaniyeti i ilahiyenin ve saadet-i ebediyenin en parlak bir delili ve en katî bir bürhanıdır. Biz bu işarette o muşrık parlak delile ve natık-ı sadık bürhana hülasatül hülasa bir icmalle küçük bir tarif yapacağız. Çünkü madem o delildir ve neticesi marifeti ilahiyedir, elbette delili tanımak ve vecih-i delaletini bilmek lazımdır. Öyleyse biz de gayet muhtasar bir hülasa ile vecihi delaletini ve sıhhatini beyan edeceğiz. Şöyle ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, şu kainatın mevcudatı gibi, hâlik-ı vücuduna ve vahdetine, kendi zatı delalet ettiği gibi, o kendi delalet-i bütün mevcudatın delaletiyle beraber, lisanıyla ilan etmiştir. Madem delildir, biz o delilin hüccet ve istikametine ve sıtk ve hakkaniyetine 15 esasta işaret ederiz. Birinci esas Hem zatı ile, hem lisanı ile, hem delalete hali ile, hem kâli ile kainatın saniyine delalet eden şu delil hem hakikati kainatça musaddak hem sadıktır. Çünkü bütün mevcudatın vahtaniyete delaletleri elbette vahdaniyeti söyleyen zatı tasdik hükmündedir. Demek söylediği dava da umum kainatça musaddaktır. Hem beyan ettiği kemali mutlak olan vahtaniyete ilahiye ve hayrı mutlak olan saadet-i ebediye bütün hakaik alemin hüsn ve kemaline muvafık ve mutabık olduğundan o davasında elbette sadıktır. Demek Resûl-i Ekrem vesselam vesselâm, vahdâniyeti ve saadeti ebediyeye bir bürhanı natık-ı sadık ve musaddaktır. İkinci esas, hem o delili sadık ve musaddak, madem umum enbiyanın fevkinde binler mucizat ve neshedilmeyen bir şeriat,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 ve nuru şeriatı ile kemal bulan bütün evliya ve asfiyanın sultanı ve üstadıdır. Öyleyse onların sırrı kerametlerini ve icma karane tasdiklerini ve tahkiklerinin kuvvetini camidir. Çünkü onlar üstadlarının açtığı ve kapıyı açık bıraktığı yolda gitmişler, hakikati bulmuşlar. Öyleyse onların bütün kerametleri ve tahkikatları ve icmaları o mukaddes üstadlarının sıdk ve hakkaniyeti için bir noktayı istinat temin eder. Hem o bürhan-ı vahdaniyet, sabık işaretlerde görüldüğü gibi o kadar kat'i, yakini ve bahir mucizeleri ve harika irhasatları ve şüphesiz delail-i nübüvveti var ve o zatı öyle bir tasdik ediyor ki, kâinat toplansa onların tasdikını iptal edemez. Üçüncü esas Hem o mucizatı bahire sahibi olan vahdaniyet dellalı ve saadet ebediye müjdecisi, kendi zatı mübarekinde öyle ahlak-ı aliye ve vazife risaletinde öyle secâ samiye ve tebliğ ettiği şeriat ve dininde öyle hasaili galiye vardır ki en şiddet düşman dahi onu tasdik ediyor, inkara mecal bulamıyor. Madem zatında ve vazifesinde ve dininde en yüksek ve güzel ahlakları ve en ulvi ve mükemmel secriyeleri ve en kıymetdar ve makbul hasletleri bulunuyor, elbette o zat, mevcudattaki kemalatın ve ahlak-ı misali ve mümessili ve timsali ve üstadıdır. Öyleyse, zatında ve vazifesinde ve dininde şu kemalat ise, hakkaniyetine ve sıdkına o kadar kuvvetli bir noktayı istinattır ki, hiçbir cihette sarsılmaz. Dördüncü Esas Hem madeni kemalat ve muallimi i ahlak-ı olan o dellal vahdaniyet ve saadet, kendi kendine söylemiyor. Belki söylettiriliyor, Evet, Halık kainat tarafından söylettiriliyor. Üstad ezeliisinden ders alır, sonra ders verir. Çünkü sabık işaretlerde kısmen beyan edilen binler delailin übvetle Halık kainat onun o mucizatı onun elinde halk etmekle gösterdi ki o onun hesabına konuşuyor. Onun kelamını tebliğ ediyor. Hem ona gelen Kur'ansa içinde dışında 40 vecihi icazla gösterir ki o Cenabı Hakk'ın tercümanıdır. Hem o kendi zatında bütün ihlasıyla ve takvasıyla ve ciddiyetiyle ve emanetiyle vesair bütün ahval ve etvarıyla gösterir ki o kendi namına kendi fikriyle demiyor. Belki Halık'ın namına konuşuyor. Hem onu dinleyen bütün ehli hakikat keşif ve tahkikle tasdik etmişler ve ilmel yakîn iman etmişler ki, O kendi kendine konuşmuyor. Belki Hâlık-ı onu konuşturuyor, ders veriyor, O'nunla ders verdiriyor. Öyleyse O'nun sıdk ve hakkaniyeti, bu dört gayet kuvvetli esasların icmağına istinat eder. Beşinci esas, hem o tercümanı kelamı ezeli ervahları görüyor, melaikelerle sohbet ediyor, cin ve insi de irşad ediyor. Dil ins ve cin alemi, belki alemi ervah ve alemi melaike fevkinde ders alıyor ve maverasında münasebeti var ve ıttılağı vardır. Sabık mucizatı ve tevatürle katî macerayı hayatı şu hakikati ispat etmiştir. Öyleyse kâhinler, vesair gayipten haber verenler gibi onun haberlerine değil cin, değil ervah, değil melaike, belki Cibril'den başka melaike-i mukarrabin dahi karışamıyor. Hatta ekser evkatta onun arkadaşı olan Hazreti Cebrail'i dahi bazı geri bırakıyor. Altıncı esas Hem o, melek, Cin ve beşerin seyidi olan zat şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i ilahiyenin timsali ve muhabbet-i rabbaniyenin misali ve Hakk'ın en münevver bürhanı ve hakikatin en parlak siracı ve tılsımı kainatın miftahı ve muammâ-yı hilkatın ve hikmet-i alemin şârihi ve saltanata ilahiyenin dellalı ve mahasini sanatı rabbaniyenin vassafı ve camiiyeti istidat cihetiyle o zat mevcudattaki kemalatın en mükemmel en muzecedir. Öyleyse o zatın şu efsafı ve şahsiyeti maneviyesi işaret eder belki gösterir ki o zat kainatın illeti gaîyesidir.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 Din ve şeriat-ı Muhammediye aleyhisselam'da öyle bir ihata, bir ulviyet, bir hakkaniyet görünüyor ki, şu kainatı halk ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir. Ve o kainatı güzelce tanzim eden kimse, şu dini güzelce tanzim eden yine odur. Evet o nizam-ı ekmel elbette bu nazm-ı ecmeli ister. 8. Esas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 hem tebliğ ettiği ahkamın sağlamlığına, öyle bir vüsuk ve güvenmekle söylüyor ve davet ediyor ki, dünya toplansa onu bir hükmünden geri çevirip pişman edemez. Buna şahit bütün tarihi hayatı ve siyeri seniyesidir. 14. Esas Hem öyle bir itminanla, bir itimatla davet eder, tebliğ eder ki, Kimseden minnet almaz. Hiçbir müşkilata karşı telaş etmez. Tereddütsüz, kemal-i samimiyetle ve saffetle ve herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek getirdiği ahkamı ilan eder. Buna şahitse herkesçe dost ve düşmanca malum olan meşhur zühtü ve istinası ve dünyanın fani müzeyyenatına adem-i tenezzülüdür. 15. esas hem getirdiği dine herkesten ziyade itaati ve Halık'ına karşı herkesten ziyade ubudiyeti ve menhiyata karşı herkesten ziyade takvası kat'ien gösterir ki o sultanı ezel ve ebedin mübellî'idir elçisidir ve o mabudu bilhakk'ın en halis abdidir ve kelamı ezeli'nin tercümanıdır şu on beş adet esasların neticesi şudur ki, ''Mezkur efsafla muttasıf şu zat, bütün kuvvetiyle, bütün hayatında mükerreren ve mütemadiyen <gülüyor> ''Fe'lem ennehu la ilahe illallah'' ''Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur'' Muhammed 19 der, vahdaniyeti ilan eder. Allahumma salli ve aleyhi ve ala Allahum, ona ve onun ehli beytine ümmetinin iyilikleri adedince salat ve selam eyle. illa ma innaka Seni her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi bilen